1144, numaralı konu, Bera ve İbni Ömer'in öğle namazının ilk sünnetine gösterdikleri ihtimam, evet, Bera ve İbni Ömer öğleden önce dört rekat sünnet kılarlardı.